Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala rasulillah Muhammed ibn Abdullah. Ve ala alihi ve ashabihi ve men walahu emma ba'd Allah'a hamd Rasulü Muhammed aleyhisselama onun ailesine, ashabına kıyamete kadar onların yollarına uyanlara salat ve selam ettikten sonra Geçen hafta da inşallah ilan ettiğim üzere bu haftaki dersimiz ile alakalı olacak. Hem vakitin darlığından hem benim vaktimin darlığından biraz bu dersi aslında 2-3 belki monadarda anlatılması lazım ama sıkıştırarak, mümkün mertebe iktisar ederek aleykümselamu rahmetullah, özetleyerek inşallah anlatacağız. Bunlarla alakalı adetimiz olduğu üzere kardeşlerimlerinde bir herhangi bir evrak, bir kayıt, bir şey yok. İnşallah iyi dinlerlerse burada eve gidince duyduklarını yazarlar. Tevessül arkadaşlar çok sık duyduğumuz duymayanlarımızın da eğer sünneti tevhil öğrendikten kabul ettikten sonra çevresinden itiraz olup çok sık duyacağı kendilerini hani bizim diğer şeyleri de zikri de inkar ettiğimiz gibi, şefaat de inkar ettiğimiz gibi inkar ettiğimiz söylenilen şeylerden bir tanesi tevessül. Ehli batılın, ehli dalaletin bidat sahiplerinin, şirk sahiplerinin Belki hüsnü niyetlerle, belki Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu kazanmak muradıyla dinde ihtas ettikleri Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma şekillerinden bir tanesi tebessü. Şimdi önce onun inşallah tanımını yapalım. Ondan ne kast edildiğini anlatalım. Ondan sonra kısımlarını söyleyelim. ehl sünnet ve cemaat, selefi ulemanın beyan ettiği açık olduğu şekilde. Mümkün mertebeyi biraz sıkıştırmaya çalışacağım. Eğer arada istifzar gereken, soru gereken bir şey varsa kardeşlerimiz not etsinler. Ondan sonra vakit kalsa inşallah devam Tevessül arkadaşlar vesile vesile kelimesinden Arapça türetilmiş bir kelime vesile, sebep demek. Tevessül de bu hani Arapçalı aldığınız tefakul, tevessül de bir şeye sebep edinmek. İnsana istediği maksadına, amacına, gayesine ulaş, ulaşması için bazı sebeplere tutunması, kendine bir takım sebepler edilmesi demek vesile. İnsanın <gülüyor> maksadına, gayesine, muradına ulaşabilmesi için bir takım sebepler, bir takım arada vesileler, vasıtalar ittikaz etmesi, edilmesi demek Tevesül Kelime anlamı böyle. Din ıslahında ise tevesülün anlamı kişinin kulunun Rab Subhanehu ve Teala'yı Allah Azze ve Celle'yi hoşnut edecek, onu, onun rızasını kazandıracak şeylere ulaşması için kendisini Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştırmak için yine onun gönderdiği elçinin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği meşhur şekliyle ona yakınlaşmak için bir takım sebepler yollar edinmek demek. Allah'ın rızasına yani ulaşılmak isteyen şey Allah Azze ve Celle'nin rızası Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak ona takarrub etmek bunun içinde ona, ona takarruf etmek, ona yakınlaşmak için bazı hastaların ittikaz edilmesi gibi bu hastaların zikşari olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği ve olacak. Tevessül vesile kelimesi Allah Azze ve Celle Kur'an'ın keriminde iki yerde zikrediyor. Bunlardan bir tanesini bizlere kendisine vesileler aramamızı, vesileler edinmemizi emrediyor. Diyor ki Rab Subhanehu ve Ya eyyühellezine ve betegü ileyhil vesile Çok duyacaksınız bunu. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تَقُوا اللّٰهَ وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ Ey iman edenler, Allah, Allah'tan sakının, Allah'tan korkun ve ona vesileler arayın. Ona vesileler arayın. İkinci ayet-i kerimede ise, kitab-ı tevhidde de çokça zikir geçen, insanların Allah'ın dışında taptıkları ilahlar arasında, evliyaların, salihlerin de olduğunu delil olarak zikrettiğimiz, Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةَ اَيُّهَمْ Onların o dua edip ibadet ettikleri varlıkların bizatihi kendileri hangisi daha yakın diğer Rablerine bir vesile ararlar. Rablerine bir vesile ararlar. Hangisi daha kim Kimmiş bunu yapanlar? O bir, bazı bir takım insanların Allah azze ve celle yanında onunla beraber ibadetten ona da bir pay verdi. ilah edindiği bazı kimseler ki bunlar veliler, salihler, bazı tefsirlerde cinlerden bir topluluk. Onların kendileri bırakın siz onlara ibadet etmeyi, dua etmeyi. Onların bizatiği kendilerine yaparlar. Hangisi daha yakın? Bize hangisi Allah daha daha çok yaklaştırır diye vesileler arar, vesineler peşinde koşarlar. Bu etik kelimelerin selef. İnşallah şüpheler, itirazlar bölümünde bunu daha üzerine basarak değineceğiz ama. Salih Selefimiz sahabeden itibaren tabiinin müfessir imamlarının diyebiliriz ki tamamı buradaki Allah'a vesileler arayın ve onlar Rab'lerine hangisi daha yakın vesile ararlardaki bu vesileyi kişinin kendisini Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıracak salih ameller işlemesi onun emirlerini yerine getirerek nehirlerinden kaçınması suretiyle vesile edinmek olduğunu söylüyorlar diyebiliriz ki bu müfessirlerin, tefsircilerin sahabeden itibaren söz birliğiyle, ittifakla buradaki vesile kelimesine verdikleri anlamdır. Yani onlar ey imadenler Allah'tan sakının ve ona vesileler arayındaki bu vesilelerin ne olduğunu söylüyorlar. İnsanın Rabbinin emirlerine itaat ederek onun yasaklarından sakınarak salih amellerle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da gösterdiği şekilde salih amellerle ona yakınlaşmak için bu, bu hastaları bu vesileleri kullanın manasında bunu açıklıyorlar. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar tevessül yani Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma birinci ayetkiyemede zikredildiği gibi aslında bizlere emredilmiş bizlerin gayret etmesi çabalama çalışması istenmiş salih emellerden bir tanesi Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma yollarından bir tanesi ona vesiller aramak. Ancak hal böyle hal böyleyken sözün başında da işaret ettim. Hani biz nasıl birilerine göre zikiri inkar ediyorsak, birilerine göre şefaati inkar ediyorsak birilerine göre vesileyi inkar ediyoruz durumuna bizi de düşürüyorlar. Tevessülü inkar ediyoruz durumuna bizi düşürüyorlar. Bunun gerekçesi de onlarla bizim aynı şefaatten de zikirden de hatta cihattan da kastettiğimiz şeylerle başka şeyler olmasından kaynaklanıyor. ehl sünnet ve cemaat alimleri tevessülü iki kısmı ayrılmışlar burada hakkı ve batılı iyice ortaya koymak beyan için. Tevessül 2'ye ayrılmışlar. Buna demişler ki, bir, bir tanesi bunların birincisi şer'i olan meşru tevessül. Şer'i tevessül veyahutta meşru tevessül. İkincisi ne de? Gayri meşru olan tevessül veyahutta bid'i olan yani bidat olan sonradan ihtiyaç edilmiş olan tevessül demişler. Bizim inkar ettiğimiz hangi kısım? İkinci kısım. Yoksa bizler mutlak olduğunu yapmıyoruz tevessül inkar etmiyor. Nasıl olur ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle bize bunu emreylemiş. وَبِتَغُوا اِلَيْهِ vesile Ona vesileler edin demiş. Yine ehli sünnet ve cema selefi ulema tevessülü bu iki kısmı ayırdıktan sonra bu her bir kısmı şu şekilde belirtmişler. Öncelikle Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği kendisine aramamızı istediği aleyküm selamun tevessülün ne olduğunu kitap ve sünnet laslarını istikrar ederek tetebbü ederek araştırarak ortaya koymuşlar ve meşru tevessülün kitap ve sünnet ve seletin uygulamasında şu üç şekilden şu üç suretin dışına çıkmadığını ortaya koymuşlar. Yani diyebiliriz ki meşru tevessül, şer'i olan tevessül üç şekilde olur, üç şekilde cereyan eder. Bunlardan birincisi ve en önemlisi en yaygın olanı Allah Azze ve Celle'ye tevessül ederken ona yakınlaşmak için ondan bir talebimizi bir dileğimizi isterken ona meramımızı arz ederken bu arz etme işinde Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerinden ve sıfatlarından yararlanarak bunları kullanarak Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye onun isimleri ve sıfatları ile dua ederek niyazda istekte talepte bulunarak tevessül ederiz. Bu şerî tevessülün birinci sureti. Hepinizin bildiği ayet-i kerimede Rabbimiz Allah Azze ve Celle ne diyor? وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler kime aittir? Allah'a aittir. Allah'a aittir. diyor ki Rabbimiz öyleyse Allah'a bu isimleriyle ne yapın? Dua edin yakarın. Rabbinizden bu isimleriyle isteyin. En güzel isimler Allah'ındır. Rabbinizden bu isimlerle ne yapın? isteyin Bizim isteğimiz, hacetimiz Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin hangi ismine o anda muvafık, münasip, uygun düşüyorsa ne yaparız Allah Azze ve Celle? bu isimlerle isteriz. Daha daha kendimiz ortada yokken bir dua ihlas etmeyi hacet duymadan ne yaparız Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere öğrettiği sünnetinde bizlere bıraktığı miras olarak dualarına eğer bakarsak ki hepimiz bir zaman bayağı illa suyun, Allah razı olsun Uzun bir zaman ne yaptık? Hısnur Müslim'den Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına ez Bu dualara bakarsanız Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın duaları Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden ve onun sıfatlarından istemekten ibaret. Zikredeceği hacetini, söyleyeceği sıkıntısını, isteyeceği meramını önce bu meramın sıkıntının hacetin önünde Ras-i isimlerinden ve sıfatlarından önce bir şeyler söyleyerek istiyor. Ne diyor? Ya Hayyu, Ya Kayyum bir rahmetinle istiğis. Faslih li ve la tekinn ila nafsi tarfata başında? Ya Hayyu Ya Kayyum. Bir rahmetinle istiğis. Rahmetin sonra ay hay ay kay ay ay kayyum. ondan sonra Ayşe validem sordu zaman ya Resulullah, eğer Kadir geresine ulaşsam ne diyeyim? Ne diyor Aleyhisselam? Peki sen afu Ne Allah'ın ismi? Allah, Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa anni. Hangi sadatte Allah Azze ve Celle'nin afu ismini? Kendisini affettir sadatte'nde. Yoksa mesela düşmana karşı beddua edecekken Allah Azze ve Celle'nin afu rahim gafur ismini mi söylüyor? Oralarda ne söylüyor? O neydi Aziz, Kadir, Kahhar. Bunları söylüyor. Burada bir inşallah bir örnek verelim uzun yine Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle ona tevessülde bulunmaya. Aleyhisselatü Vesselam'ın Bizden birimiz hüzünlendiği zaman sıkıntıya düştüğü zaman tasa kaygı içerisinde sıkıldığı bolluğu hani olur ya göğsümüz vararır var böyle zamanlarda bize yapmamız gereken bir duayı öğretiyor. Diyor ki öyle bir durumda sizden birini söyle söylesin Allahümme inni abduke vabnu abdike vabnu emetik nasiyeti fiyedik diyor ki ey Allah'ım ben senin kulunun oğluyum. Senin cariyenin oğluyum. Nasiyem yani anlamın kontrolüm senin elindedir. Madin <gülüyor> fiye hükmük, benimle alakalı senin hükmün geçerlidir. Adlun fiye kadağuk, benimle alakalı takdir ettiğin şey muhakkak surette nedir? Adillik adaletlidir. Ondan sonra istemeye başlatacak. Diyor ki: Salluka bi kul ismin huvalek. Ya Rabbi senden sana ait olan bütün isimlerle istiyorum. Salluka bi kul ismin huvalek. ...se senin olan... ...bütün isimlerle... ...semmeyte bihi nefsik, ...kendini adlandırdığın... ...kendini isimlendirdiğin... ...evallemtehu aheden min halkik... ...veyahutta... ...yarattıklarından birisine öğrettiğin... ...ev enzeltekhu fi kitabik... ...veyahutta kitabında indirdiğin... Av iste'esertekhu fî ilmil gâybi indek... ...veyahutta... ...kendi katında bunu... ...saklı tuttun, mahsus tuttun... ...kimseye bildirmedin ne kadar ismi varsa yarabbi... Senden bununla istiyorum ki en tece'alal Kur'an rabia kalbi Kur'an'ı kalbimin göğsümün baharı eyle ve nura sadri işte göğsümün aydınlanması için nurlanması vesilesi et ve celâ'e hüznî ve zhehâbehemmî hüznümün ve sıkıntımın giderilmesine vesile et Kur'an'ı. Dikkat edin Aleyhisselatü Vesselam burada Allah Azze ve Cenni isim ve sıfatlarıyla istemeye Belki en güzel örneği vermiş ne diyor ya Rabbi kendini isimlendirdiğin, kullarından birine öğrettiğin, kitabında indirdiğin veyautta kendi katında gizlediğin ne kadar ismin varsa benim bildiğim mi bilmediğim senden bunlarla ne yapıyorum diye istiyorum. Kişi diyor böyle söylerse Allah Azze ve Celle onun hemmini, tasasını ne yapar? Mutluluğa, karaca, karaca inşallah tedbirler çevirir. Ondan sonra diyorlar ki sahabeler, فَقِيلَ ya رَسُولَ اللّٰهِ اَلَا نَتَعَلَّمُهَا Diyor ki ya Resulallah bunu öğrenelim mi? Öğrenmemiz gerekir mi? Bunu, sen bize öğrettin hem tasalandığımız zaman, sıkıntıya düştüğümüz zaman. Orada, orada Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Bela yenbeği limen semi'aha en yeteallemeha. Elbette bunu işiten bir kimseye artık ne gerekir? Bunu öğrenmesi gerekir. Eğer bir kişi, bir, birisi bu duayı işittiyse, bir ona söylediyse artık bundan sonra ne yapması gerekir? Öğrenmesi gerekir. O zaman ne diyoruz haftaya inşallah? Ödebe biz vermiyoruz. Kim veriyor ödebe? İnşallah aleyhissalatü vesselam. Haftaya inşallah ne yapıyoruz bunu? Hıstın büsvinden buluyorsunuz. Hüzün ve hem sıkıntı duası. Bunu inşallah işiten de yapması lazım. Öğrenmesi lazım. Öyleyse meşhur tevessülün birinci kısmı neydi arkadaşlar? Allah azze ve celle'yi onun isim ve sıfatlarıyla istemek. Nebi bir vesselam sünneti bunlarla elhamdülillah dolu. Meşhur tevessülün ikinci şekli arkadaşlar? Kişinin Allah Azze ve Celle'ye arz edeceği haceti öncesinde ona karşı onun rızasına hoşnutluğunu gözenerek yaptığı salih amellerini zikretmesi. Allah Azze ve Celle'den bir şey isteyecekken bu duanın mukaddimesinde ne yapması? Onun rızası için, onun, yüzüne, onun yüzü için, onun hoşnutluğunu kazanmak için daha önceden yapmış olduğu salih amellerini yapması? Zikretmesi, söylemesi. Bunlara alakalı Rabbimizin kitabından da aleyhissalatü vesselam sünnetinden de oldukça fazla delil var. Ancak ihtisaben söyleyelim. Rabbimizin yine kitabında bizlere zikrettiği dualar içerisinde deniyor ki رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ اِلَيْكَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَكْتُبْنَا مَعَ Buradaki dua neresi? رَبَّنَا ile başlıyor. Ey Rabbimiz en sonda hissettikleri şey şu فَكْتُبْنَا مَعَ şahitlerle beraber yaz. Ancak bu talebin önünde bakın neler serdedildi. Diyor ki Rabbena âmennâ bimâ enzelte ileyk. Bimâ enzelte ileyna. Rabbimiz biz bize indirdiğine ne yaptık? İman ettik. Ve ne yaptık? Evet. Resul'e de gönderdiğin elçi'ye de itaat ettik. Fektubnâ mâ şahidin. Bize ne yap? Şahitlerden yaz. Ne yapıyor burada duanın önünde? İsteği isteğin önünde. İnsan talih amellerini. Yani Ya Rabbi sana iman ettik. Ya Rabbi senin gönderdiğin elçine itaat ettik. Başka gene bir ayet-i kerimede Rabbena innena semi'na munadiyen yunadiy lil imani en aminu birabbikum fe amenna diyor ki ey Rabbimiz bizler bize iman edin diye imana çağıran işte seslenen, nidâ eden kimsenin diye bu çağrısına icabet ettik ve iman ettik. Biri gelmiş bize da bulundu İman edin diye iman nidasında bunu Biz de ona bu nidayaya karşılık verdik. iman ettik. Sonra diyor رَبَّنَا فَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ Ey Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla. Hatalarımızı ört ve bizi ne yap? İyilerle beraber. Bir olan, salih olan kimselerle beraber haşret. Şahit bölümüne duanın başında ne, ne zikrediliyor? Duanın kabul olması için Allah Azze ve Celle'ye bu ilticada ona ettiğimiz bu ihtiyacımızın önünde neyi zikrediyoruz? Salih amellerimizi, ona, ona olan iman, imanımızı, onun bize gönderdiği kitaplara, gönderdiği elçiyi olan imanımızı zikrediyoruz. Bu meselenin sünnetten en açık, en anlaşılır delili, hepinizin bildiği maruf, önceki ümmetlerden üç kişinin girip mağarada sıkışma hadisesi. Uzun bir hadis, inşallah okumayacağız. Özetle hatırlatacağım size sadece. Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı bir hikaye, ki gerçek vaki olmuş bir hikaye, Öndeki ümmetlerden 3 kişi işte arazide, bayırda, bir yerde gezerlerken bir mağaraya gidiyorlar. Mağaraya girdikten sonra üzerlerinde mağaranın kapısı, işte mağaranın ne bir kaya düşerek mağaranın kapısını kapatıyor. Bunlar içeride kadar dışarı çıkamıyorlar. Kendi adına diyorlar ki Rabbimize dua edelim ve her birimiz bu zamana kadar Rabbine karşı en fazla umutlu olduğu, en fazla ümit ettiği ameli hangisiyse bu duasında onu zikretsin de olur ya Rabbimiz bizi bu sıkıntıdan kurtarır. Onlardan sonra bir tanesi duvarıyor. Diyor ki ey Rabbim benim anne babam vardı. Ben işte diyor onların onların bakımıyla uğraşıyordum. Onların yemeğini vermeden önce onların yemeğini içmesini vermeden çocuklarımı bile hayvanlarımı bile sulamıyordum. İşte bir gün gece benden yemek istediler. Yemeklerini yanlarına götürdüm ki bir de baktım uyuyakalmışlar. Onlardan önce hiç kimseye yemek vermek istemedim, için onları, onları uyandırmaya da kıyamadım. İşte oğlum, çocuğum çocuğum yanın başında A ağladıkları, duydukları halde ben onları uyanıncaya kadar kimseye yemek vermedim. Onlar uyanınca onları da işte sürülerinin yemeklerini verdim ya Rabbi. Ey, ey Rabbim, eğer bunu senin rızan için yapmışsam bizi bu sıkıntıdan kurtar diyor. Ve biraz aralanıyor. Ama bakıyor hala çıkış mümkün değil. Ondan sonra bir tanesi diyor ki Ey Rabbim, ben günlerden bir gün birkaç işçi çalıştırmıştım. Ondan sonra bu işçilerin hepsi paralarını aldılar gitti ama bir tanesi parasını almadan gitti. Ben de onun adamın parasını tuttum. İşte ona, onun için sermaye olarak sakladım. O parayı çalıştırdım. Onunla hayvan aldım. O hayvanlar çoğaldılar. Dağlar başlayan dünya kadar mal mülk oldu. Sonra günün birinde o adam geldi dedi ki benim sende böyle param kalmıştı. Ben de bütün malı ona verdim ya Rabbi. Onun malından kaynaklandığı için. E, ey, ey Rabbim eğer ben bunu senin rızar için yapmışsam bizi bu sıkıntımızdan kurtar diyor. Kaya biraz daha aralanıyor. Tabii gene çıkamıyorlar. Üçüncü, üçüncüsü de diyor ki ey Rabbim benim bir tane amca kızım vardı. Ben ona çok arzuladım çok onunla ilişkiye girmek ona sahip olmak istedim ama o iştece tercih etti bana bana bir türlü yüz vermedi ama derken günlerden bir gün mal sıkıntısına maddi sıkıntıya düştüler ben de dengin bir kimseydim geldi bana benden yardım istedi ben de ona dedim ki bir şartla eğer kendine bana teslim edersen sana yardım ederim o da bu sıkıntı durumundan mecbur çaresizce bunu kabul etti tam onun üzerindeyken tam artık emelime ulaşmak üzereyken arada artık hiçbir şey kalmamış bana dedi ki Allah'tan kork da bu mührü Allah'ın Allah'ın ismi olmadan açma ben de ya Rabbi o pozisyondayken artık o kadar istediğim o kadar arzuladığım bir kimsenin sahip olmak üzere o kadar yakın pozisyondayken bunu terk ettim senden korkarak eğer bunu senin azar için yaptıysam bizi bu sıkıntıdan kurtar diyor ve kaya açılıyor onlar da oradan selamette çıkıp gidiyorlar Şahitler arkadaşlar bunların her birisi Allah Azze ve Celle'ye karşı bu istekle ne, ne zikrediyorlar Yaptıkları salih amellerini Allah katında en fazla güvendikleri, en fazla kendisinden bir şey bekledikleri salih amellerini zikrederek Rab subhanahu aleyhi ve dileklerini dile getiriyorlar. Aleyhisselatü vesselam bunu da bize anlatıyor. Herhangi bir talikte bir yorumda bir şeyde de bulunmuyor. Biz buradan ne anlıyoruz? Demek ki biz de Rabbimizden bir şey isterken bu isteğimiz önünde ne yapabiliriz ona? Salih amellerimizi zikrederek mukaddime yapabiliriz. Bu meşru tevessülün kaçıncı kısmı? İkinci, İkinci kısım. Birincisi neydi? Allah Azze ve cenni. cenni isim ve sefatlarla tevessül. İkincisi Adem, Adem. salih amellerle tevessül. Şer'i meşru tevessülün arkadaşlar üçüncü şekli ise bir kimsenin salih olduğunu düşündüğü, salih olduğunu umduğu, Allah katında duasının icabete daha çok layık olduğunu tahmin ettiği, zannettiği Salih, mübarek bir kimse gidip ondan ne yapması? Dua, istemesi suretiyle de Allah Azze ve Celle'ye meşhur olarak tevessül edilir. Yani insan salih olarak bildiği takva sahibi, kendini taksirle görüyor işte o biraz daha muttaki, biraz daha zahit. Bir kimse gidip ne yapabilir? Benim için Allah'a dua et diyebilir. Bu da Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için tevessülün meşhur sebeplerinden bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman'ın, Müslüman kardeşi üzerindeki duasının daha çok makbul olacağını söylüyor. Bir kişinin kendi için değil de kardeşine yaptığı duanın daha makbul olacağını söylüyor. Diyor ki böyle durum böyle, böyle durumda o kişinin başına bir melek bulunur ve adam melek, adam duasında ne söylerse, melek bu duayı amin der, bir misli de sana olsun der. İnsan gıyabında kardeşi için dua ettiği başında bir melek bulunur. Bu melek ne yapar? Onun duasına amin der ve bir misli de sana olsun der. Aleyhisselatü Vesselam diyor? Kardeşi için insanın yaptığı dua İnşallah müstajabdır inşallah Allah Azze ve Celle'nin icabetine layıktır Bununla alakalı bir tane de uzun hadis okuyalım inşallah. ha bunu kafanızda bir zapt edin. Önceden bazı okumuştuk ilah hocanın dersinde. Şimdiyken okuyalım. Bugün ileride bu hazi tekrar işaret edeceğiz. Sahabe de ne yapıyorlardı? Bir sıkıntılar olduğu zaman dua etmesi için kendilerine kime gidip başvuruyorlardı? Rasulullah Aleyhisselat ve gidiyorlardı.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 ve kattıgın sübün fedağülallahı yugihtına yek yarasürullah hayvanlar elak oldu yollar kapandı tıkandı Allah'a dua etti yapsın bize yağmur yağdırsın yağmur versin. Farfaga Rasulullah sallallahu aleyhi ve sselleme yediyi fakala Allahu mskinä Allahu mskinä Allahu mskinä. Ali sayt esmenin aptellerni kalır yarabibi bize yağmur yağdır yarabibi bize yağmur yağdır dedi üç defa ve bunun üzerine sabretti ki mek işte hava bir tane bulut olmamasına rağmen hemen üzerimize bulutlar toplandı ve bir hafta boyunca ne yaptı? Yağmur yağdı. Biliyorsunuz hikayeyi. Ertesi hafta adam bir daha geliyor veya başka birisi diyor ki ya Resulallah artık perişan olduk yağmurdan. Yollar tıkandı. Hayvanlar talep oldu. Allah'a dua de Ne yapsın? Üzerimizden aksin. Kenarlara yağdırsın. Ve yine öyle oldu. Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi. Şahit ne oldu arkadaşlar? Yani sahabeler Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir, bir istekler olduğu zaman kendilerine dua etmeleri ne yapıyorlar, ne bir ailesi etmesi gelip dua etmelerini istiyorlardı. Yani insan bir isteği için ne yapabilir, salih olduğu olduğunu varsaydı gördü, duasının icabete kendisinden daha layık olduğunu düşündü bir kimseden gidip ne halde du'a etmesini isteye bilir. Tabii ki de bu şartla. Ama burada bir şey işaret edelim kısaca. Bu böyle olmakla beraber Şeykuristen bir temyibe bir şey aktarıyor diyor ki. Evet bu meşhuru caiz olmakla beraber selefin ameli galiben bu doğrultu değildi. Evet bu caizdir, meşrudur Ama asıl olan insanın kendi kendisine dua etmesi, kendi ihtiyacının kendisi Rabbine arz etmesidir. Ki başkasına ne yapmasın kalbi? taluk etmesin. Hatırlayın hesapsız ve azapsız olarak cennete girecek 70 bin kişinin özellikler arasında ne vardı? Başkalarından rukke talep etmezler. Burada da aynı bu baptan belki değerlendirilebilir. Caiz olmakla beraber diyor Şeyhülislam. Selefin ameli galiben bu doğrulta değildi. İnsanın kendi kendisine dua etmesidir. Daha evladır, daha ahradır. Hatırlan yine aynı hadiste. 70.000 kişi hadisinde. hadisin sonunda Ukaş-ı ebn kalkıyor ne diyor radıyallahu anh? Et, ya diyor. Bana dua et. En minhum. Ya Resulallah bana dua et ne yapsın Allah beni? O 70.000 kişiden kızsın. ne delil var burada? Yine salih bir kimseden dua istemenin meşru ve caiz olduğuna delil var. İşte arkadaşlar ehl-i sünnet alimlerinin şer'i tevessül, meşru olan sünnette sabit olan tevessüle saydıkla çeşitler bu üç çeşitten ibaret. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla ondan istemek, insanın yaptığı salih amellerle Allah Azze ve Celle'den istemesi veyahut da insanın salih bir kimsenin duasıyla ile tevessül ederek Allah Azze ve Celle'den istemesi. Salih bir kimsenin duasını isteyerek Allah Azze ve Celle'nin istemesi ona tevessüm etmesi. Bununla beraber Rabbimizin kitabında önceki peygamberlerin dualarından bazı örneklerde şöyle bir çeşit de var. Belki bunu diğer çeşitler arasında zikredebiliriz ama sanki müstakil gibi görünüyor. İnsanın ihtiyacının önünde Rabbi Allah Azze ve Celle'ye acziyetini, perişanlığını durumunun kötü kötülüğünü de zikrederek kendine işte zulmettiğini, kendine ziyan ettiğini yani çaresizliğini, bir çareden perişanlar ne yapar? Ortaya göre Rabbinden isteyebilir. O Eyûb ve iznâ rabbihü enni meseni yedrre ve ente erhamur rahimin. Eyûb Ya Rabbi. Rabbinin nidaat şöyle diyor? Enni meseni yedrre. Ya Rabbi bana bir zarar isabet etti. Bana bir zarar değildi. Çok büyük sıkıntıyım. Çok bir zararım. Ne Eyûb Eyûb Reisam Hastalanmış. Her tarafı yara içerisinde. İrinli akıyor Ya Rabbi ennî mesniye darr <gülüyor> ve ente erhamur rahimin Yunus'un duasını hatırlayın. Balın han ne diyor? La ilâhe illa ente subhâneke inni kuntu minez zâlimîn. Ya Rabbi seni tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Ben nelerden oldum kimlerden? Zalimlerden oldum. nefsime zulmettim. Neyi burada söylüyor duasında? Kendi kendi hatasına itiraf ederek, kendi burada züllünü perişanlığını, mağduriyetini ortaya koyarak Rabbi inni lima anzalte ilayya min hayrin fakir. Ya Rabbi sen bana benim ben sana senin bana indireceğin nimetlerin hayırdan neyim? İhtiyaç içerisindeyim, fakirim ya Rabbi. Çeyin doğasını hatırlayın. Rabbi inni wahana al-azmu minni wa ista'la ar-ra'su shayba. Ne diyor? Tekerliyor değil mi hocam? Ne diyor. Ey Rabbim inni wahana al-azmu minni. Ey Rabbim artık benim kemiklerim ne oldu? İyice zayıf oldu artık. Bu eski yaşlı bir adam oldum. Wa ista'la ar-ra'su shayba. Saçların beyazladı. Ne ifade duasının Rabbin Allah Azze ve Celle'ye? acizliğini, fakirliğini, ihtiyaç sahibi oluşunu Bu şekilde insan ne yapabilir? Duasında meşhur olarak Allah Azze ve Celle'ye tevessülde bulunabilir. Buraya kadar inşallah şerri tevessülü ve onun kısımlarını mümkün mertebe özetleyerek anlatmaya çalıştık. İnşallah anlaşılmayan bir şey kalmadı. İkinci kısım arkadaşlar. Tevessülün ikinci kısmı neydi o? Gayri meşhuru veya hatta bidî olan veyahutta hatta şirki olan tevessül. Bunun birçok örnekleri var. Biz bu örneklerin çok büyük çoğunluğunu tevhid esinle Elhamdülillah kitabı tevhidde işledik. Teberrükte bulunmanın, kabirleri tazim etmenin, salihleri ricetmenin, onlar hakkında buluvaşırıla gitmenin vesaire suretlerini saydık. Ama burada tevessülle dua ile birebir alakalı olan sadece bir kısmını zikir, bir kısmını bahsedeceğiz. Bu da dua eden kimsenin Rabbi Allah Azze ve Cell'den isteğini isterken bu isteğine konuyla alakası olmadığı halde başka bir üçüncü şahsın hatırını itibarını, yüzünün suyunu, hürmetini yapması? Karıştırarak Rabbi Allah Azze ve, ve talepte bulunması. Ne gibi? Ya Rabbi senden filancanın hakkı için, ya Rabbi senden falancanın hürmetine, Muhammed Aleyhisselam'ın yüzü suyu hürmetine işte kâbe'nin hakkı için beyt meş'ar el haramın hakkı için, arşın, izzetin, arşı melek taşıyan meleklerin hakkı için vs. şehitlerin, enbiyanın, evliyanın, asfiyanın hakkı hatırı için senden istiyorum demesi. Aslında ilk bakışta göz çarpan şöyle bir şey var. Diğer bütün şeylerde Rabbimiz Allah Azze ve Celle meşrut olan tevessünün çeşitlerinde ondan isterken bir isteyen biz varız, bir de istediğimiz Allah Azze ve Celle var. Onlar isterken kullandığımız şeyler ya onun sıfatları, isimleri veyahut da bizim ona karşı yaptığımız şey. Yani ikimiz arasında dönen işler. Veyahut da salih bir kimsenin bizim adımıza yaptığı dua. Ama şey tevessülün bu kısmında Ya Rabbi benim günahlarımı affet çünkü filancanın senin üzerinde hatırı var. Yani onun hatırı için benim günahlarımı affet. Veyahut da filancanın hakkı için bana bu işimde tevfik muvaffakiyet nasıl eyle. Aslında Evet o istediğimiz üçüncü şahsın, adını karıştırdığın üçüncü şahsın Allah katında bir makam olabilir mi? Hatır olabilir mi? Olabilir. Ancak onun hatırının, makamının, yüzünün, suyunun, hürmetinin o an ne bizimle, ne bizim söz konusu ettiğimiz ihtiyacımızla bir alakası aslında yok. Allah'ım beni affet Muhammed hatır için aleyhissalatü vesselam. Allah Azze ve Celle'nin beni affetmesinin, benim günahımın Muhammed Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'nin üzerindeki hakkıyla aslında hiçbir alakası bir şeyi esas söyleyeceğimiz bu değil. Esas söyleyeceğimiz şu arkadaşlar. Bu şekilde tevessül Allah Azze ve bir başkasının, üçüncü bir şahsın hatırını, itibarını, yüzünün, suyunu katarak isteme. Dinde de Allah Azze ve bize emretmediği, onun bize gönderdiği Resul aleyhisselamın tatbik etmediği, öğretmediği Sahabenin uygulamadığı ve selefe aktararak bizde günümüze kadar nakledilmemiş yani bizim kısaca ne dediğimiz inde sorulan ikta dediğimiz bidat dediğimiz bir hadise bir mesele yani bunun olduğunu ispatlamak için bizim için sadece bu nedir yeterdir Rabbimiz Allah Azze ve Celle ne yapmış ne diyor El Yume akmetulukum dinakum ve nimeti ve şimdi tevessülle aklınızın birine kalsın arkadaşlar bu bir din olan tevessure yapacağımız mukaddime inşallah önemli bir mukaddime. Gayrimeşhur olan tevessure yapacağımız mukaddime din her şeyinde inşallah ölçü olabilecek önemli bir mukaddime. Rabbimiz diyor ki El yevme dinekum. bugün ne yaptım dinle size? Tamamladım. Kemale erdirdim. Yani artık din kamil. Ne demek yani kamil? Herhangi bir noksanlık yok. Ziyade tamamlamaya, tamire, tadile ihtiyaç yok. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün dünizi tamamladım. Tas tamam bildiğim var. Tas tamam bildim de Allah Azze ve Celle böyle bir dua etme şeklini bulabiliyor muyuz? Hayır bulamıyoruz. Diyor ki Rabbimiz o mekânı Rabb bu kenesi ya. Rabb binne değildir. Unutkan değildir. Unutmuş değildir. Me fil nafil min şey. Bu kitapta hiçbir şeyini yapmadık diyor Allah Azze ve Celle. Eksik, noksan bırakmadık. Bütün bu söylenenler biz Rabbimizin kitabında. Ona dua ederken, ona bir şey, ona istekte bulunacakken ki Rabbimizin kitabında bir sürü dua örneği var. Evvelki peygamberlerden, evvelki kavimlerden, salih insanların bir sürü duasızlık edildiği halde Rabbimiz bize ne emrederek ne öğretme maksatlı, örnek maksatlı böyle bir duadan ne yapmamış bahsetmemiş. Her şeyin Kuran'da olması gerekir mi? Gerekmez. Bakalım peki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın suretine, sünnetine. Bizlere aleyhissalatü vesselam Selman hadisini hatırlayın. Selman'a bir gelip, gelip ne diyorlar? Size peygamberiniz tuvalete gitme daha her şeyi öğretti değil mi? Ve Her şeyi öğretti mi diyor. Onunla bu şekilde belki istihza var ya ne diyor? Evet. Resulullah bize tuvalete gitmeyi de öğretti. Ne dedi? Bize ne öğretti? Sağ ile istinca etmememizi, üç tane taştan azı ile istinca etmememizi, hayvan kemiğiyle veya hayvan dışkısıyla istinca etmememizi, Bevle derken veyahut da büyük abdestimiz yaparken kıbleye dönmememizi öğretti. Hasıl Aleyhisselatü Vesselam'ın dinde her şeyi ne yaptı? Beyan ederek, öğreterek bu dünyadan gösteriyor. Aleyhisselatü Vesselam bu ki Allah'ın gönderdiği her bir peygamberin üzerine muhakkak suretle ne? Onlar için, ümmeti için hayır bildiği şeyleri onlara bildirmesi, kötü olarak, şer olarak bildiği şeyleri de onlardan sakındırması, peygamberler üzerine bir sorumluluk, bir yükümlülüktür. Böyleyken Nebi Aleyhisselatü Vesselam acaba bizlere böyle bir şeyi öğrettim. Bize de böyle bir şeyi bildirdim ki Allah Azze ve Celle dua ederken bize, değil mi bizim elimizde beşerden bir kimsenin topladığı şu bakın kısa üstün müslümde bizim 24 saatimizde 365 günümüzde her türlü sıkıntımızla alakalı Rabbimize yönelileceğimiz dualar bize öğretilmiş. Bunların hiçbir tanesinde hiç kimsenin bir şeyin, peygamberin, nebinin, meleklerin, arşın herhangi başka bir mahlukun hatırıyla yüzü su bir isteme şekli söz konusu değil. Oraya da geçelim. Allah Azze ve Celle bize bunu emretmemiş. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bize bunu öğretmemiş. Arkadaşlar burada bununla alakalı değil sadece. Sünnet meselesinde ve bidat meselesinde. En önemli belki ölçülerden, mizanların bir tanesi inşallah kafanızın bir tarafına yazın kazayın. Onu da sizden Hicret beldesinin imamı İmam Malik İbni Enes rahmetullahi aleyhden aktarayım diyor ki mali ibn Enes kim dinde bir şey ihtisas eder bir bidat ihdasıyla ortaya çıkartır ve bunun güzel olduğunu varsayarsa bunun güzel olduğunu düşünürse bu kimse Muhammed'i risalete kıyamet etmekle itiham etmektedir. Bir kimse dinde bir bidat çıkartmış ve bunu güzel görüyorsa bu kimsenin aslında yaptığı dil söylemese de ameliyle ortaya koyduğu şey nedir? Muhammed aleyhissalatü vesselam risalete hıyanet etmiştir. Yani, yani neden? Çünkü eğer madem böyle bir şey bizler için haktı, bizler için hayırlıydı, bizler için haseneydi, güzeldi. Ve Nebi Aleyhisselam da bunu bize bildirmediyse ne yaptı risalete? Hıyanet ederek bize bunu ne yapmadı? Bildirmedi, öğretmedi. Evet arkadaşlar bir kimse dinde bir şey ihtiyaç eder. Onun güzel olduğunu görürse bu kimse ev, ev, evvel emirde Allah subhanehu ve Kitabını dinler eksik bırakmakla, unutkanlıkla veya otta kitabında eksiklikle itham etmiş olur. Saniye ikinci olarak nebi aleyhisselatü vesselamı risalete peygamberliğe hıyanet etmekle, ona onun yerine getirmemekle itham etmiş olur. <gülüyor> Eğer çünkü madem böyle bir şey hayır olsaydı ne olurdu bunu? Bize Allah ve Resulullah bunu bildirmesi icap eder ki bu din, o vefat etmeden önce tamamlandı, ikmal edildi. Üçüncü mesela Allah Azze ve Celle'nin kitabında böyle bir örnek, böyle bir şey bulamıyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde böyle bir doğa şekli bulamıyoruz. Acaba Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabını ve onun nebisinin sünnetini bizlerden daha iyi bilen, Allah'a yakınlaşmada bizden daha fazla gayretli ve hırslı olan, onun nebisinin sünnetine sarılmada, nebisini sevmede, ona iktidar ve ittiba etmede bizden daha gayretli, daha hırslı olan ilk sebef. Yani sahabeler böyle bir duada, böyle bir uygulamada bulundular mı? Bu saydıkları müsellem şeyler mi? Biz mi daha Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmaya gayretliyiz yoksa onlar mı? Şüphesiz onlar bizden daha gayretlilerdi. Şüphesiz onlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam muhabbetini bizden daha hırsızlılardı. Ona etmeye, iktidar etmeye bizden daha gayretlilerdi. Arkadaşlar onlardan bazısı, onlardan bir tanesi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüdüğü yerlerde o buralara basmıştı onun ayak izlerine basa basa yürüyordu ona iktidar etmek için. Onlardan bazı kimseler Nebi Aleyhisselatü Vesselam filanca köşeye bevletmişti, işemişti diyerek ona iktidar etmek için gidip o köşeye işit diyorlardı. Onlardan bazıları Nebi Aleyhisselatü Vesselam yemen içerisinde, yedi yemek içerisinde kabakları seçerken gördüğü için ben de o günden sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle gördüğü ben de kabakları seviyorum ve yemeklerin içinden kabak taşıyorum diyecek kadar Aleyhisselatü Vesselam ittibari adamlar, insanlardı. Böyle oldular onların bir tanesi de ne hayattayken ne öldükten sonra Rab subhanahu ve teala niyaz ederken ne yapmadılar? Ne onun ne ondan başka gibi kimsenin yüzünün, suyunun, hürmetin hatırını söz konusu etmediler. Şimdi Malik'in sözüne geri dönelim. Ne diyor İmam Malik? Kim dinde güzel bir şey icat eder, bir şey icat eder, ihtas eder, bidat ve onu güzel görürse Muhammed'i risalete hıyanet etmekle iddam etmiş olur. Devam ediyoruz. Bu ümmetin evvelkileri neyle ıslah bulmuşlarsa bu ümmetin evvelkileri neyle salah bulmuşlar, neyle düzelmişlerse, neyle doğru düzgün insanlar Müslümanlar olmuşlarsa, bu ümmetin sonuncuları da ancak onların ıslah olduğu şeyle ıslah olabilir. Ölçüleşiyoruz arkadaşlar. Diyor ki o gün dinden olmayan hiçbir şey, bugünde ne olmaz dinden? Olamaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabın gününde, Allah'ın dininden olmayan hiçbir şey, Onlardan sonra onlarca sonra hiçbir zaman artık kıyamete yani kadar bu dinden olamaz. İnsanlar bunu ne kadar da güzel görseler, ne kadar da güzel görünse, dini, İslami motiflerle süslensin süslensin, o gün dinden olmaya hiçbir şey bugün dinden değildir olamaz. Ne diyor Rabbimiz Subhanahu ve Taala? <gülüyor> Kendisine hidayet Hapacık belli olduktan sonra kim Rasule muhalefet eder bir ve müminlerin yolundan başka bir yola girerse dikkat edin arkadaşlar Rasule muhalefet eder sadece bu kadar değil ve veya da müminlerin yolundan başka bir yola uyar girerse onu girdiği o yolda bırakır sonra da cehenneme atarız o sahabet masiyara ne kötü bir yerdir olsa bu ayetin indiği nazil olduğu zaman veyahut da bu ayet-i müminlerin yolundan başkasına uyarsa, uyarsa ibaresindeki müminlerin yoluna buradaki müminler arkadaşlar evveliyetle girmeye en fazla layık onlar kimlerdir? Bu ayetin indiği gün yeryüzündeki müminler kimlerdi? Allah kimi hasta diyordu burada? Şüphesiz ilk selefi sahabeyi ve onlara ihsan ile güzellikle tabi olan selefi i salihine. Diyor kim Resulü'ne muhalefet eder? Ve müminlerin yolundan başka bir yoluna yaparsa? Uyarsa onun girdiği o yolda bırakır. Sonra cehenneme atarız. Biz bakıyoruz müminlerin yolunda da Allah Azze ve Cende'nin kendisine muhalefet edildiği zaman cehenneme atılacağını haber verdiği müminlerin yolunda da böyle bir uygulama böyle bir dua şekline yok. Mevcut. değil arkadaşlar. Bu, bu müminlerin yolu kısmı gerçekten çok önemli. Bazı şeyler olabilir ki biz kitaptan bunun manasının çok apaçık olduğunu görüp vehmedip bundan namer etmek isteyebiliriz bir Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ne, çok netmiş, çok vardırmış, herkesce anlaşılır gibi düşündüğümüz bazı de bilirip bundan ne yapabiliriz? Evet bunlarla amel edilebilir. Biz direkt hiçbir kimseye bakmadan bunlarla amel diyebileceğimiz şeyler karşısına çıkacaktır. Ancak arkadaşlar biz her daim de üzerinde durduğumuz gibi eğer işin içerisinde, eğer kitap ve sünnetin üzerine selefin, sahabenin fehmi yoksa bir kimsenin buradan hidayet çıkartması mümkün değildir. Çünkü bu kitap ve sünnet nasları o topluluk tarafından okunmuş, onların bir anlayışıyla <gülüyor> anlaşılmış ve onların tatbike tatbik edilmiş. E ee, Allah Subhanahu ve teala da onların bu anlayışlarından, bu tatbiklerinden ne yapmış? <gülüyor> Razı olmuş arkadaşlar. Bizim elimizde onlarla alakalı böyle bir tezkiye var. Alemlerin Rabbi Allah azze ve celle'den. أَسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ bi-ihsan radıyallahu anhum ve an işte evvelki muhacirden ensardan olanlar ve onlara ihsan tabi olanlar. Allah ne yapmış bunlardan? Razı olmuş. Demek ki onlar bunu doğru anladılar ve demek ki doğru tatbik ettiler ki Allah onlardan razı oldu. Öyleyse Kur'an sünnetin Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı doğru anlayışı ve doğru tatbiki nerededir? Selefin sahabenin uygulamasına arkadaşlar. Selefin anlayışı, Selefin uygulaması olmadıkça burada bir ehli sünnetlikten selefilikten, hidayet üzerinde olmaktan bahı bahs edilemez. Bizim ile arkadaşlar, defaatle söyledik bunu bizim ile sair dalalet fırkaları, sair ateşte olan bidat fırkaları arasındaki en önemli alameti farika bizim onlardan olan onlarla aramızdaki cevheri farkımız ne? Kitap ve sünnetle amel ediyor olmak değil arkadaşlar. Kitap ve sünnetle herkes amel ediyor. Biz kitap ve sünnetle neye göre? Selefin, sahabenin fehmine göre amel etme ile olduğumuz i sünnet olduğumuzu, selefi olduğumuzu inşallah beğeniriz ortaya koyuyoruz. Bakın İbrahim en nehayi tabi imamlarından onu da bir eserine zikrederek inşallah mevzuya devam edelim. Diyor ki لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَسَحُ عَلَى ظُفْرٍ لَمَا غَسَلْتُهُ اِلْتِمَاسَ الْفَضْلِ فِي اتِّبَائِهِ Allah'u ekber. Diyor ki eğer Resulullah'ın sahabeleri tırnaklarını meshetselerdi Bizim erimize onlardan bir rivayet var. Tırnaklarını mesediyorlar. ediyorlar. Tırnaklarını mes etselerdi diyor ki vallahi ben onlara ittiba etmenin fazlını umarak ne yapmazdım orayı bir daha yıkamazdım. Eğer diyor sahabe böyle eğer sahabe mes etmiş olsaydı tırnaklarını ben ne yapmazdım? Onların fazlını ittiba etmek için orayı yıkamazdım. Şöyle der miydim? E olur mu? Ya, Allah yıkayın diyor işte ay kullanda. Bak faksi diyor. Hayır Allah böyle diyor. Eğer bunlar da böyle yapmış olsalardı Allah da bunlardan razı olmuş. Demek ki bunlar hidayet vaat üzerinde dirler ve ben onların fazına iltimas ettiğler ne yapmazdım diye onların aşarak geçmezdim. hasıl arkadaşlar ne dedik? Allah azze ve kitabında bize böyle bir teretsu şekli faaliyetirilmiş, bahsedilmemiş. 2. Nebi ailesi adetvesi ve sünnetinde böyle bir şey ne yapmamış? Göstermemiş. üçüncüsü selef, sahabe, onlara tabi olan, İslam'a tabi olan hayırlı nesiller, hayırlı asırlar böyle bir uygulamaya şahit olmamışlar. Durumu böyle olan bir şey için, onun mahiyetine bile bakmadan, durumu böyle olan bir, bir konu için, onun mahiyetine bile bakmaya gerek duymadan biz bununla alakalı cezmen, kat'i bir suretle bu bir dalalettir diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar bu bir dalalettir diyebiliriz. Çünkü فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ illat دَلَالٍ Çünkü ne, haktan sonra artık sapıklıktan başkası yoktur. Eğer, eğer Allah'ın kitabı, Resulünün sünneti hak ise, eğer onlara uyan sahabe hidayet ve hak üzerindeydiler, Allah onlardan razı oldu ise, artık bu içerisinde olmayan bir şey ne olursa olsun, biz mahiyetini görmeye özür etmeden bunun sapıklık olduğuna, devlet olduğuna yaparız? Hükmedebiliriz cezmen katten. Bu konuda alakalı söyleyeceğimiz gibi. Evet deriz ki Allah'ın kitabında yok ise, Peygamber Aleyhisselatü ve Sünnetinde yok ise, sahabenin selefin uygulamasında, tatbikatında böyle bir uygulama yok ise, bir kimsenin ellerini açarak ya Rabbi filancanın hürmetine ya Rabbi filancanın hakkı için hatırı için senden istiyorum demesi o gün dinden olmadığı için bugün de dinden değildir. Onların üzerinde oldukları hidayetten olmadığı için hidayet değildir. Hidayetten haktan sonra dalaletten başkası olmadığı göre bu da nedir? Saire bir gibi dalalettir ve bütün dalaletler de nerededir? Ateştedir. kullu dalaletin finna bütün dalaletler de nerededir? Ateş gelir. Şimdi bu mukaddimden sonra. Bu mukaddim arkadaşlar bu konuyla alakalı değil. Çok ocak iktisar oldu ama dinde ihtis, dinde ihtis edilmiş her bir şeyle alakalı ne yapabiliriz? Ortaya koyup söyleyebiliriz. Peki bundan sonra madem Allah'ın kitabında böyle bir şey yok diyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde böyle bir şey yok diyoruz. Selefim yok böyle bir şey yok diyoruz. Peki bu muhaliflerimiz, hasmımız bu bidat sahibi, heva sahibi insanlar böyle bir tevessülün meşhuriyetini nereden uydurmuşlar, nereden çıkarmışlar? İnşallah özetle bunların en meşhur olan şüphelerini zikredelim, özetle onların cevaplarını söyleyelim ve derse konuyu bitirelim inşallah. Diyor ki Rabbimiz Allah subhanahu teala onlar diyorlar ki, siz bak böyle bir tevessül yok diyorsunuz. Oysa Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? وَبِتَغُوا اِلَيْهِمْ وَسِيلَةِ Ona ne yapın? vesile arayın Bize ne yapıyoruz ona vesile arıyoruz dua ederken ya Rabbi filancının hürmetine diye onu duamıza vesile diyor yaptığımız iş ne diyor Allah'ın emrine uyumaktadır Allah'ın emrine uygundur. itiraz anlaşıldın mı arkadaşlar şüphe ne diyorlar e Allah demiyor mu bize vesile arayın diye diyor biz ne yapıyoruz ona vesile arıyoruz ancak ne dedik arkadaşlar biz Allah'ın kitabının anlaşılmasında Peygamber sünnetinin anlaşılmasında ne önemli dedik Sahabenin selefin anlayışı. Allah bu kitabı bize indirdi açıklamadan mı bıraktı bunun ne olduğunu içindekileri? Şüphesiz. Nebi bir Vesselam ve bize ne yaptı bunda indi her bir şeyi? Açıkladı, beyan etti. Önce Allah ona beyan etti sonra o bize beyan etti açıkladı. Ve sahabesine bunu öğretti onlar da bunu yaşadılar. Peki biz dönelim bakalım. Siz bu ayetin ona vesile arayından bunu anlıyorsanız acaba sizden önce bunu kim anlamış? Sizden önce böyle bir şey anlayan? olmuşum sahabe sebebi içerisinde. Bu aynı arkadaş ondan söyledikleri şey şunun gibi. Allah bize vesile aradı. Biz de vesile aradık. Tamam. Allah size namaz kılın dediği zaman namazı nasıl kıldınız? Nereden kıldık namazı? Başka bir yere bakarak namazın nasıl kılındığını öğrendik. Allah bize oruç tutun, zekat verin dediği zaman orucun vaktini, zekatın nisabını kimlere verileceğini, ne surette vereceğini, Allah ve cihad edin dediği zaman, Allah bize zikredin dediği zaman Bunların nasıl yapıldığını nereden öğrendik? Yani biri kalkıp dese ki biri kalkar burada hamuda kalksa böyle geçse sen ne yapıyorsun ne zaman namaz kılıyorsun dese? Allah da bana namaz önerip dese. Onun iddiası ne kadar saçma, ne kadar sefikçe, absürt kalırsa bu da aynı bunun gibidir. Allah bize vesileye ona edinmemizi emretti ama bize herkes kendi kafasına göre vesile edinsin ne yapmadı, boşu boş? Bırakmadı. Vesileye nasıl edineceğiniz bize? Nebi Aleyhisselatü Vesselam Han'da ne yaptı? Öğretti. Dedik ki arkadaşlar selefin Sahabeden, Abdullah İbn Abbas'tan, İbn Ömer'den ve onların talebe olarak müfessir imamlardan varid olan. Hatta ittifakla var olduğu şekliyle buradaki Rabb'e vesile arayayım. Ne ile teşrheden açıklanmış? Salih, salih amellerle. Onun emirlerini yerine getirerek, dualarından şey yasaklarından kaçınarak. Başka hangi türlerle olabilir? Diğer delillerle ortaya koyduğumuzda. Onun isimle sıfatlarla başka Salih kimsenin dualarıyla veya salih amellerle, veya amellerle olabilir. Onunca arkadaşlar en fazla deli getirilen, onların en fazla da üzerinden sunulukları. Halbuki birazdan göreceğiniz şekilde kendi aleyhlerinde en büyük delillerimizden bir delil olan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Abbas radıyallahu anh'a tavsietme kıssasını arkasından zikrediyorlar ki kıssa sahibi bir kıssa. Okuyalım inşallah, dinleyin. Hanen bin Malikin kale Hanen Malik'ten en Ömer bin el Canı idza isteska bi Abbas Ömer radıyallahu an kıtlık oldu zaman Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın amcası Abbas'la tevessül ediyordu. Abbas'la tevessül ederdi. Fakale, <gülüyor> ve şöyle derdi. Allahumme inna kunna netevesselu ileyke Ya Rabbi, biz senle evvelden Nebi'ye tevessül ediyorduk da sen bize Yağmur yağdırıyordu. O inna netevesselu ileyke bi ammine biyina fasqina. Ya Rabbi şimdi de sana, sana peygamberine hamdası ile tevessül ediyoruz. Bize ne yap? Yağmur yağdır. Feyyus kavun diyor. Bunun üzerine yağmur yağdırılıyor üzerlerine. Anlaşıldı mı arkadaşlar ise? Rivayet bu. Diyor ki Ömer İbn-i ne yapıyormuş olduğu zaman? Abbasla ile tevessül ediyor. Ve ne diyor? Ya Rabbi biz peygamberine tevessül ediyorduk. Şimdi de peygamberinin amcasıyla tevessül ediyoruz. Bize yağmur ver, Allah da onlara yağmur veriyor. Şimdi Hasım, muhalif, bunun açıklamasını şöyle yapıyor. Diyor ki, yani bak sahabeler kiminle tevessül ediyorlarmış önceden? Peygamberle tevessül ediyormuş. Yani, yani nasıl? Ya Rabbi bize peygamber yüzü su hürmetine yağmur yağdır diyorlarmış. Şimdi ne yapıyoruz diyor Ömer? Şimdi de sana peygamberinin amcasıyla tevessül ediyoruz ya Rabbi. Yani ne diyor Ömer onlara göre? Ya Rabbi bize Abbas'ın yüzdü su hürmetine yağmur ver diyor. Ve onlara da yağmur yağdırılıyor. Muhallifin hadisten anladığı şekil bu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Çünkü diyor biz Peygamber'e tevessül ediyorduk. Şimdi onunla bize ediyoruz. Aslında söylediğimiz gibi hadis bırakın onların lehine olmayı onların aleyhinde elhamdülillah elimizdeki en kuvvet delillerden bir tanesidir. Bizim bizi, Ömer radıyallahu anh eğer madem ki burada Ömer radıyallahu anh peygamber aleyhisselatü vesselam'ı yaptığı ve o da hazır o vakitte o durumda onun amcası ile yaptığı tevessül elini açarak ya Rabbi bize onun yüzü hürmetine dua ver demek olsaydı onların dediği gibi eğer bu Ömer'in yaptığı tevessül peygamberle tevessül amret tevessülü böyle bu olsaydı Ömer Medine'de Nebi aleyhisselatü vesselam'ın kabri orada aleyhisselatü vesselam ifade etmiş ama onun hala yüzünün, hatırın, hürmeti Allah katında makamı mevcut muhtever. Ve sıkıntılı bir durumda. İnsanlar perişan olmuşlar, kıtlık var. Ömer daha eftel birisi dururken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dururken, neden tutsun da Peygamberden başka başka birisini onun amcadıyla ne yapsın Allah'a tevessül etsin? Ömer'in imkanı çok kolay. Elle nasib ya Rabbi. Biz hani hayattayken Peygamber'in tevessüde bulunuyorduk ya, şimdi gene bulunuyoruz. Bize Peygamber yüzü suyu maddi, yağmur ver ne yapabilirdi? Diyebilirdi. Peki Ömer'in böyle bir sıkıntılı durumda Peygamberden... Tevessül etmeyi bırakarak onun ammasından tevessül etmesinin sebebi nedir? Ha Demek ki buradaki yapılan tevessül başka bir tevessül. Şimdi anlatıyoruz inşallah. Öyleyse buradan önce elimizde şimdi bir tane şey var. Ne diyor? Ya Rabbi biz peygamberle tevessül ediyorduk. Şimdi onun ammasına tevessül ediyoruz. Yani ne var burada? Ne zaman peygamberle tevessül ediyorlardı? Peygamber aleyhissel hayattayken. Şimdi niye ona tevessül etmiyorlar? Şimdi öldü. Yani, bir. yani şimdi demek ki, demek ki Vefatından sonra sahabe Aleyhisselatü Vesselam'a tevessülde bulunmuyorlar. Ve söz birliğiyle. Bakın arkadaşlar Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından az bir zaman sonrası Ömer'in hilafeti Medine'deler. E belki orada yüzlerce binlerce sahabenin huzurunda yapıldığı bir olay. Kimse de demiyor ki Ömer, Nebi'nin makamı, mevkiisi merkezi dururken sen bu sıkıntımızda bir başkasıyla niye tevessül ediyorsun? Ne yapmaya kimse? Demiyor. Demek ki Ömer ne diyor Ya Rabbi? Biz Nebi'nin tevessülde bulunuyorduk. Yani artık o öldü, artık hayatta olan başka bir tevessülde bulunuyoruz. İki, ve biz size sokuduk, okuduk. Sahabenin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan dua, salik inanın dua ile alakalı. Şimdi burada Ömer diyor ki, ''Ya Rabbi, biz sana Nebin hayattayken, sana onunla tevessülde bulunuyorduk, sen de bize yardım, sen de bize yağmur yağdırıyordun.'' Şimdi size soruyorum, sahabeler Nebi hayattayken, onunla Allah'a nasıl tevessülde bulunuyorlardı, Allah onlara yağmur indiriyordu?'' Demin dedim ya aklınızın bir kenarında kalsın diye. diye. Onlar yağmur üstevkleri zaman nasıl peygamber tevessü hangi şekilde tevessü ediyorlardı? Ondan dua geliyorlardı Mesih'de. Ya Rabbi hayvanlar helak oldu. Yollar kesildi. Dua etti Allah bize yağmur yağdırsın diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüyle mi onun makamıyla mı yoksa onun duasıyla mı mi tevessü ediyorlardı? Tamam. Şimdi Ömer'in burada, burada lafın ne demek olduğunu daha iyi anlıyoruz mu hadisi görünce? Ömer ne diyor? Ya Rabbi biz sana Peygamberinle tevessüledik. Yani peygamberinin yüzlüğü ürmetiyle mi? Yok. Yoksa peygamberinin doğası mı Peygamberin Peygamberinin doğası ile Nerede anlıyoruz bunu? E Bakıyoruz hayattayken peygamberiyle nasıl nasıl tevessülettikleri? Ortada. Şimdi diyor sana Abbas'la, onun amcasıyla tevessür ediyoruz. Yani Peygamber hayattayken onu nasıl tevessür ediyorlardı? Peki şimdi Abbas'la nasıl tevessür edecekler? Yine onun duasıyla. Yuvarlarda diyor ki, E Abbas kalk. Dua et. Dönüyor. Onlar Abbasî kennesen Efendiler gene aynı rivayet diyor ki bu ellerle dua ederken diyor ki Allahümme innehu lem yenzil bela'un illa bi semh. Ya Rabbi hiçbir bela inmez diyor söyle günah günahlar olmasın. Yani belaların inme sebebi günahlardır ya Rabbi. Ve lem yekşuf illa bi ve lem illa bi töbe. belalar da tövbeden başkasıyla kalkmaz ya Rabbi. Ve kad tevechel kavm bi ileyke. Ya Rabbi bu topluluk sana benimle yöneliyor. <gülüyor> Ne gili mekânı minne biyike. Benim diyor peygamberine olan yakınlığın peygamberine olan pozisyonum itibariyle benimle diyor sana yöneliyorlar. Peki onun neyle yöneliyorlar? <gülüyor> diyor ki, wa hadhi idina iltebiz dunu. Ya Rabbi ellerimi sana günah kederlerimi sana kattı. Wa nawasi ina ilike alınlarımız da senin kontrolünde ya Rabbi tevebeyle feskin algayit. Ya Rabbi bize yağmur yağdırı, dua diyordu. Allah Azze ve Celle onlara yağmur yağdırıyordu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bazı cümleleri çok fazla tekrar ediyorum. Şundan konuşuyoruz ki, hani şüphe akılda kalır, anlaşılır ama anlaşılmaz diye. Ama inşallah, elhamdülillah mesela çok, net çok vardı. Çünkü eğer onların dediği gibi, bu Ömer'in bu kıssası, tevessüle delil olsaydı ki birilerinin yüzüyle cahile, Ömer ve diğer sahabeler ne yaparlardı? Hiç bir yere abbası falan tutmadan, senlerdi ki yarabbimize, peygambenin hatırına yağmur ver derlerdi. Ama ne diyorlar, biz önceden öyle yapıyorduk. Yani peygamberin hayattaydı o zaman. Şimdi öldü. Yani ne? Ölülerle tevessül edilemez. Neden? Çünkü peygamber hayattaki onun duasını istiyorduk. Artık öyle onun duasını isteyemeyiz ki. Ona bize dua değil bize Bizi işitmez ki. İşitse de bize icabet edemez. Öyle olduğu için ya Rabbi. Onun için de amr-i ediyoruz. Eğer kalp bize dua et. Abbas ki ya Rabbi bu tapuluk benim peygamberime olan yakınlığından dolayı sana benim duamla yönelmek istediler. Ya Rabbi işte bu belalar günahlarımız dolayısıyla iniyor. Bu günahları da bu belayı da ancak tövbe kaldırır. Günahkerelerimiz sana uzattık ya Rabbi. Bize affet ve bize yağmur yadır diyordu. Ve onlara yağmur yağdırılıyordu. Tamam. İşgal problem var mı? Öyleyse burada onların lehine bir delil var mı? Lehine bir delil var mı? Aleyhine delil var mı? Başlı başına aleyhine bir delil eğer ölümünden sonra Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın zatıyla yüzünü sürmeyi tevecüh etmek evla olsaydı uygun bir şey olsaydı ne derdi biz hasma? Birese ki bunu senden evvel Ömer radıyallahu an bilmedi de sen mi bildin? Bunu senden evvel Ömer'in etrafında onun duasına amin diyen sahabeler bilmediler de sen mi bildin? Eğer bu eğer bu yatmakta işte bir hayır, bir hidayet, bir hakikat doğruluk olsaydı bu hayırı, hak hidayet hakikate isabet etmeye, tutturmaya, senden evvel kimler layıktı? Onlar layıktı. Madem onlar böyle bir şey yapmadılar, demek ki böyle bir duaya tebessüf etmek bir çocukla şey uygun değildir. İkinci hadis. Hasmın, muhalifin, delil olarak ileri sürüyor. ikinci hadis. Bu hadiste, şöyle okuyalım. Amr simen ibn hanifin enne raculen dariran eten nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fekale ama kör bir adam gözünden sorumlu bir kimse sahabeli sayyid Aleyhisselam'a gelerek dedi ki: "Allah en yuafiyeni." Dedi ki: "Ya Resulallah bana Allah'a dua et de Allah'a dua et. de lafızları zapt dedin Ne yapsın bana afiyet versin, beni iyileştirsin gözlerimi." Fakale dedi ki Aleyhisselam ona: "İnni teda'utu ve inni tasabarta fehuwa khayrun laka." İstersen sana dua edeyim ama istersen sabret. Sabretmen senin için daha hayırlı olur. Adam gelir ne istesen istesen, yarık vaale dua et. Yararosullah. O dedi ki istesen dua edeyim. İstelen sabret, sabretten daha hayırlı. Qāl fadūhu. Adam dedi ki dua et yararosullah. Ben bu işten kurtulayım. Fāmara hu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a ān yatabdha. Nabi aleyhisselam ona abdest almasını emretti. Fāyūhsina wuduahu. Fakabdestini güzelce almasını emretti. Fāyusalliyara kāteini. 2 rekat namaz kılmasını havaya dua bu dua Allah şeytanlara mesnedet Allahumme inni eseluke ya rabbi senden istiyorum o etevcehu ileyke nebiyike o etevcehu ileyke bi nebiyike Muhammedin ya rabbi senden istiyorum Mesela peygamberin Muhammed ile yöneliyorum nebiyir rahme rahmet peygamberi ve ki ya Muhammed ey Muhammed inni teveccetü bika İla Rabbi fi haceti Ey Muhammed ben Rabbime diyor bu hacetimden dolayı seninle yöneldim ki vasiyetimi ne yapsın gidersin diye ondan sonra diyor ki Allahumme feşeffi'u feşeffe'hu fihi Ya Rabbi beni onlar onu benim hakkında şefaat çıkın beni de onun hakkında şefaat çık Hadis sahih İtiraz bölümümüş bu bölüm neresi Evet demek adam Allah'a neyle dua ediyor? Ya Rabbi ne diyor? Sana peygamberinle yöneliyorum. Senden onunla istiyorum. Benim bu sıkıntım benden gider. Tamam Diyoruz ki buna cevap olarak. Eğer bu hadis-i anlaşılan kör, kör olan kimsenin, amal olan kimsenin tevessül ettiği şey Nebi Aleyhisselatü Vesselam zatı olsaydı eğer Allah onun zatı ile tevessül ediyor olsaydı bu adamın gelip Nebi Aleyhisselatü yanına gelmesine hacet olmaz. Adam oturduğu yerden de evinden de Ya Rabbi Muhammed'in işte, hürmetine onun hatırı için, onun hakkı için benim gözlerime afiyet ver diyebilir derdi. Bir şekilde dua eder. Allah da onun duasında ister icabet ister icabet etmezdi. Yani adam madem ki Nebi Aleyhisselatü yanına huzuruna gelmiş öyleyse burada onun zatıyla veya yüzünün sünnetine tevessülden başka ziyade bir şey var. Peki o nedir? Bu da içerisinde. Adam peygamber aleyhissalatü vesselam'ın geldiği zaman ondan istediği şey ne? Diyor ki ya, ya Rabbi, ya Rabbi bana dua et. Adamın aleyhissalatü vesselam istediği şey nedir arkadaşlar? Dua. Sonra diyor ki aleyhissalatü istersen dua edeyim istersen sabret. Adam dua ettiğince adam istedi Dua. Nebi aleyhissalatü vesselam ona vaat ettiği şey ne? Sabır ederse daha iyi olacak isterse dua edecek. Adam dua duayı da ısrar edince aleyhissalatü vesselam ona neyi vaat ediyor? Dua edeceğini vaat ediyor. Ona ne öğretiyor? Abdest almasını. güzel abdest almasını. İki namaz kılmasını. Ve Allah'a şöyle dua etmesini. Ya Rabbi sana peygamberinle yöneliyorum demesini. Şimdi sıkıntı bu. Onların kafalarına karşılaşan şey burası. Allah'a bu adam peygamberin neyle yöneliyor? Öğretmiş olduğu amelde. Yok peygamber öncelikle şimdi o deniyor ki evet Allah'ım sana peygamberinle yöneliyorum. Yani peygamberin yüzü seyiyorum etine. Onun hatırına hatırla senden istiyorum. Eyvallah duasıyla yöneliyorum. Nereden biliyoruz bunu? Adamın istediği şey ne? Peygamberin Hz. Ata'dan? Gözlerinin iyileşmesi. Yani gözlerin iyileşmesi için ne yapması? Dua, dua, dua etmesi. etmesi. Peygamberin ona vesile vaat ettiği şey ne? Ona <gülüyor> dua etmek. Ve <gülüyor> en sonunda diyor ki burası da deniyor arkadaşlar. Diyor ki Allahümme feşeffi'hu fiye feşeffi'ni fi. Allah'ım diyor. Onu benim hakkında ne yap? Şefaat çıkın. Şefaat çıkın. ne demek? Şefaat ne demekti? Onun bana ettiği duayı kabul et. Onun bana ettiği duayı kabul et. Cezakallahu khayyavun ahsanta. Onun bana yaptığı duayı ne yap? Kabul et. Onun bana yaptığı dua ne? Benim gözlerimi yarabbim diyor ki şimdi aleyhissalatü vesselam bakın hakikaten hadisin doğru anlatma şekli şöyle. Adam aleyhissalatü vesselam'dan dua istemeye geliyor. Aleyhissalatü vesselam ona dua edeceğine vaat ediyor. Ondan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona edeceği duanın kabul olabilmesi için onun kendisinin de yine Allah Azze ve Celle bazı salih ameller takdim ederek bu duanın kabul edilmesinin kolaylaşması için bazı mukaddemeler yapmasını istiyor. Ondan değil salih amellerle namaz kılmasını habbe almasını ve ardından Allah'a şu şekilde duacı olmasını istiyor. Çok şimdi cümle uzun oluyor. Çok çarşıdan geliyorum. Allah'a şu şekilde dua etmesini söylüyor. Ya Rabbi peygamberinin benim hakkımda yaptığı duayı ondan kabul et çünkü bu demek onun benim hakkında şefaat çıkında demek onun yarabbi duasını kabul et o, o kimin için dua edecek benim için dua edecek peki hadi burası anladık peki beni onun hakkında şefaat çıkında demek benim benim de onun bana yaptığı duanın kabul edilmesi için ettiğim duayı onun hakkında ettiğim duayı kabul et demek çok mu uzun oldu cümle o, o bana dua ediyor ya, Ya Rabbi onun bu duasını kabul et. Birinci, O'na bana şefaatçi kıl mı demek. O bana dua ediyor Ya Rabbi, O'na bana şefaatçi kıl, O'nun bana duasını kabul et. Beni O'na şefaatçi kıl, O'nun bana ettiği duanın kabul edilmesi için sana ettiğim duayı da O'nun hakkında kabul et. Eğer böyle olmasaydı, onu benim şefaat çıkıl, benim O'nun benim hakkında şefaatçi kıl, benim O'nun hakkında şefaatçi kıl demesen bir anlamda manası olmazdı. Aslında mesele çok açık. Yani hem hadisin rivayeti içerisinde hem sahabedin şöyle bir işin şöyle bir amacı var. Bu bu duayı bir kimse'nin işte bir sıkıntısına gelmesin veya olan bir kimse'nin gözler açmasın yapacağı bu duayı. Bu adamdan sonra ki alimler bu hadise yine bir alese mucizeler arasında dikkat ediyor adamın gözleri gerçekten kendine geliyor. Alese tırsam huzurunda on duasıyla gözler açılıyor ve bu bir alese mucizelerinden sayılıyor. Eğer bunun zaten tevessül tevessül olmuş olsaydı bu adamdan böyle bir alese sonra daha niceleri aynı sıkıntıyla karşılaştılar. Sahabeden bir sürü insan körlükle karşılaştılar. İbn-i Abbas kör oldu, İbn-i Ömer kör oldu. Onlardan sonra daha niceleri amel oldular. Hiç kimse ne yapmadı? Bu rivayeti göre göre bunu bildikleri halde böyle iki rekat namaz kıldık, abdest aldık bu duayı yaparak gözlerinin açılması temennisinde bulunmadılar. Neden? Çünkü ortada üçüncü bir şahıs eksik. Bu, bu duanın esas üçüncü şahsı yani Aleyhisselatü Vesselam dua edecek ve duasının kabul edilmesi, şefaatinin kabul edilmesi istenilen Nebi Aleyhisselatü Vesselam eksik. Çok dolandırdı ama anlaşıldı inşallah. <gülüyor> anlaşıldı mı? Tamam. <gülüyor> yani burada da aslında onların ketikleri onun Zıfe Aleyhisselatü Vesselam zatıyla yüzün suyurumetiyle falan bir terör söz konusu değil. Böyle, eğer böyle olsa adam ne yapmaz? Gelip onların ne dua ister ne de Aleyhisselatü dua edeceğine nasip ee, şey var o adıdır. Bunlar meşhur olan sahih rivayetler arkadaşlar. Bunlar dışında bir de ayrıntılı olarak içeri, içeriğine, metnine cevap vermeyi, itiraz etme gereği duymadığımız <gülüyor> çokça kullandıkları Müslümanların kitaplarında yer almayan itimadıyla muhtevir hadis kaynaklarında sahih senetlerle rivayet edilmeyen uydurma, batıl, mümker, zayıf işte İslam düşmanlarının uydurdu, koya geldi bazı hadisler var. Onlardan mesela biliyorsunuz bazı kimine dua edatırsam ondan da dine göre Tevesselu bi cahi fe inna cahi inde azim. Yani benim cahilimle, benim yüzümle Allah'a teressüdün. Şüphesiz benim yüzüm Allah katında çok yücedir. Eğer tahirtum fi'l umur faste'inu bi ashabil kubur bil izza yergum şey sıkıntıya düştüğünüz zaman kabre ehlimden ashabından yardım isteyin gibi. Hatta lev ahsana ahadukum zannahu bi hajarin la nafahu. Sizden biriniz bir taşa bile hüsnü zannetse, taş hakkında bile zannını iyi tutsa, o taşın ona faydası olur. Şeklinde Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetinden zikreden hadisi. Bunlar ne? Hep buydurma. Aslı hastal olmayan, Müslümanların kitabında geçmeyen. Hatta şu en son söylediğim gerçekten ben kendim de bizatihi uzunum hacılardan böyle söylenenleri. Yani bu, İslam dininden bir şey olması nasıl düşünülüyor? Nasıl tasavvur ediyor? Aleyhisselatü Vesselam demiş ki, sizden birini taşa, bir taşa bile hüsnü zannetseniz onun hakkında iyi düşünsen ondan, ondan fayda görürsün size fayda sağlar. Nasıl olur ki Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerin bütün kitaplarını taşlara hüsnü neden ondan fayda bekleyen kimseleri yok etmek için, onlara helak et, onlara davet etmek için gönderdiği halde nasıl olur Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey söyleyebilir. En meşhur arkadaşlar bu olayların Adem Aleyhisselam'ın cennetten kovulduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adıyla Allah tevessü etmesi, Ya Rabbi Muhammed hatırına bizi affet, bizi vahşedemesin. Allah'a cahili yanında olsa, Muhammed ismini nereden biliyorsun demesi üzerine onun ya Rabbi işte semada cennette yaratıldığı zaman la ilahe illallah Muhammed'in aslınağı gördüm bu Muhammed o kadar önemli bir adam olmalı ki senin ismin yanında ismi yazılmış ben de onun önemli birisi olduğunu bilerek sendin istedim şeklinde adılan uydurma arkadaşlar bir rivayettir bu rivayetler aklası şöyle bir yapabilirler bu rivayet hakimin müstedrekinde geçiyor hakim müstedrekte de bunu rivayet etmiş ancak bunun <gülüyor> Hakimin buradaki şöyle bir şey var. Hakim Müstedrek'i zaten problemli bir kitap. Onunla alakalı teknik ayrıntıya bilgiye girmek istemem ama şöyle bir şey var. Hakim bu Müstedrek'in bu hadisi rivayet ettiği bir idravi var. Abdurrahman İbni İshak. Abdurrahman İbni Zeyd İbni bulurum inşallah şimdi. El mühim Abdullah Abdurrahman İbni Zeyd İbni Eslem. Bu hadis Abdurrahman İbni Zeyd İbni Eslem babasından rivayet ediyor. Müstedrek de hakim bunu aktarıyor. Çünkü önemli bir şey, hakim müstederek deyince birileri bizim kafası karışabilir. Aynı hakim arkadaşlar. Burada bu hadisi ilave aynı hakim. Çünkü müstedeki hakim temize çekme fırsatı bulamadan ne yapmış? Vefat etmiş. Onu temkih etmeden, özetlemeden, temize çekme fırsatı bulamadan. Yani toplamış, öylelikle kalmış. Başka bir kitabında, Rijal'den zayıf, zayıf hadisi, sahih hadisi ayırt ile alakalı yazdı. <gülüyor> El-Medhal ile sahih ve sakayım diye işte sahih ve sahih hadisleri anlaşılmasına girişle yazdı bir kitabında. Bu aynı rivayet ettiği adamın Peki ki Abdurrahman İbni Zeyd İbni Eslem babasından bir sürü uydurma rivayetler yapmaktadır. Çünkü ki bu hadis ilmini bilen bu konuya vakıf olanlar bunu kolaylıkla ne Anlayabilirler. Yani diyor ki Abdurrahman İbni Zeyd İbni Eslem babasına yattı rivayetler nedir? Uydurma batılı. Bunu söyleyen kim? Aynı bu hadisi rivayet eden hakimin kendisi arkadaşlar. O yüzden birisi gelip yok diyorsunuz hadis hadisel kitaplarda ama müstebrekte var derse Konu cevabı elhamdülillah inşallah çok basittir. Ya'di Şerifi, başta Zehebi, İbnâmıza Hevi, ondan sonra Hafız İbn Hacer, Halas Kalani, Şeyhül İslam İbn Taimiyye, Şeyh Nasruddin el-Albani ve hadisimiyle Kureş'in ihtigadan birçokları rivayet etti hadisin batıl olduğu, zayıf uydurma olduğu ittifakla sabittir. Anlatılan bir şeyle onu da artık batıl olduğunu söylemeyeceğim. Duyduğunuz zaman kifayet edecek. İmam Şafii'ye nispet edilen İmam Şafii'nin <gülüyor> işte bir sıkıntıya düştüğü zaman bir konuda kararsız kaldığı zaman, içinden çıkamadığı zaman bir hacet olduğu zaman gidip Ebu, ben Ebu Hanife'nin kabrine gidiyorum orada iki rekat namaz kılıyor ve bu şekilde istiyorum Allah da bu sıkıntımı gideriyor Ebu Hanife'nin yüzü cümletini Allah'tan istiyorum diye anlatılan uydurma, batıl yalan, kıssadır ve bunlar dışında daha bir sürü bu da sayamayacağımız, hasse vermiyoruz kadar batıl, zayıf, uydurma, kıssadır ancak sayı olanlar zikrettiğimiz, söylediğimiz şekilde meşhur onları inşallah meramımız anlaşıldı Allah nasip etti bugün bitirdik. Hafta inşallah ne yaparız bilmiyorum şu anda. Aleyhissalatü vesselamın verdiği ödevi inşallah haftaya dinleyelim. Ona, ailesine, ashabına, kıyamete kadar onların yollarına uyanlara salaselam olsun.